Hocam yarışmalardan kazanılan paranın caiz olup olmadığını soruyor bir izleyicimiz. Mesela bilgi yarışmalarından kazanılan para caiz olur mu? Buyurun hocam. Şimdi bilgi yarışması iki türlü olabiliyor. Bir bir televizyon diyelim yarışma yapacak. Telefon ediyorsunuz. 1 liralık telefonu size 10 lira olarak yazıyorsa. Yarışmaya katılmanız için sizden ücret ya para olarak olabilir ya da telefon diyelim üzerinden alıyor ise diyelim 10 lira sizden aldı 100.000 bin insan aradı hı hı. onunla çarptığınız takdirde 1 milyon para eder. Ee, peki ne yapıyor? Bunlar size işte 50 lira birinize 100 lira birinize vermek suretiyle kar ediyorlar. Bu piyango türü şeydir. Bu caiz değil. Demek ki ölçü neymiş? Yarışmaya katılmak için ilave bir para ödüyorsanız caiz değil. Ancak yarışmaya herhangi bir ödeme yapmaksızın katılıyorsanız sorulan sorular bilir ve karşılığındaki meblağı alırsanız bu caiz olur. Teşekkür ederiz hocam. Allah razı olsun.